Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve yine her zaman olduğu gibi programımıza bir öykümüzle başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Şehit. Aynı köyde büyüyen iki asker Tendürek dağlarındaki mevzilerinde sohbet ediyorlardı. Uzun boylu olanı elindeki dürbünle teröristlerin sığınabileceği yerleri kontrol ettikten sonra arkadaşına yanaşarak "Şu rüyanı bir daha anlatır mısın?" diye fısıldadı. "Geçen sefer iyi dinleyememiştim de." Diğer asker bir gün önce gördüğü rüyayı en az on kere anlatmasına rağmen hiç itiraz etmedi. Ve gözlerini zirvedeki bulutlara çevirerek rüyamda şehit olmuşum dedi. Allah beni cennetine almış ve beş tane de huri vermiş. Cennet ha diye iç geçirdi arkadaşı. Hem de beş tane huri ile birlikte ha. Rüyayı gören asker, daha öncekiler gibi uzun uzun konuşmaya başladı. Köylerindeki dereden de berrak akan cennet ırmaklarından, onun kenarında sohbet eden peygamber ve evliyalardan, aralarında aynı birlikten yakın arkadaşlarının da bulunduğu şehitlerden ve her biri başlı başına bir cennet olan hurilerinden bahsederken, dalıp dalıp gidiyor, ve bulundukları yamaca doğru alçalmaya yüz tutan bulutların üzerine çıkmış gibi oluyordu. Yanındaki asker rüyanın sonuna doğru ona iyice sokuldu ve yapacağı teklifin sıkıntısıyla biraz kıvrandıktan sonra rüyanı bana satar mısın kardeş diye sordu. Ne istersen veririm. Rüya da satılır mıymış diye gülümsedi diğeri. Rüya da satılır mıymış? Cennetin güzellikleri senin de aklına aldı herhalde dedi. Arkadaşı olsun dedi sen yine de sat karşılığında postalları değişiriz. Seninkisi ayağına biraz dardı biliyorsun. Rüyayı anlatan asker kavurucu güneşin tesiriyle biraz daha küçülen postallarına baktıktan sonra sıcak bir tebessümle peki ya dedi sattım gitti ver bakayım postalları. Rüya ile birlikte postalların sahibi de değişti. Ve biraz sonraki çatışmada Erzurum'un ücra bir köyündeki ailesine rüyayı satın alan askerin şehit olduğu haberi ulaştı. Yanı başlarına düşen bir roket atar mermisi birbirinden ayrılmayan iki arkadaştan birine hiç dokunmazken ötekini hasret duyduğu bir diyara uçurmuştu. Rüya'nın ilk sahibi onun kanlı vücudunu kucaklarken muradına erdin işte diye tekrarlayıp duruyordu. Kavuştun mu bari hurilere. Yerdeki askerin yüzünde nurani bir tebessüm vardı. Arkadaşı onun elindeki silahı almak için eğilirken şehidin sağ avucu kendiliğinden açıldı ve parmaklarıyla 5 işareti yaptı. Tendürek dağlarındaki bulutlar Beşhurili cennet yolcusunu Kucaklamak için Adeta şimdi yere inmişti Cenab-ı Hak samimi olarak kendisinden ne istenirse Cenab-ı Hak onu hikmeti iktiza ederse karşılığını verir. Ne istenirse isteyene istediğini tabi biz hayırlısıysa diyoruz Rabbim her şeyin hayırlısını versin diyoruz. O duaları işiten, o kendisine uzanan elleri gören, o kendisinden yardım bekleyenlere yardım eden, o kendisinden medet bekleyen, kendisinden yardım bekleyen, kendisine ibadet eden kullarının ellerini geriye boş çevirmeyen, o her şeye gücü yeten, o her şeyi idare eden, o bitmez tükenmez bir zenginliğe sahip olan gani mutlak mutlak zengin o her şeyin karşısında hiçbir zaman ama hiçbir zaman çaresiz kalmayan her şeye çare veren herkesin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin kimseye muhtaç olmadığı bir ahattir bir samettir bir Rabb'dir işte o şehit, Rabbim şehitlerin şefaatlerine de bizleri mazhar eylesin inşallah. Rabbim şehitlerin ruhunu da şad eylesin. Aslında Kur'an'daki ayetin ifadesiyle onlara siz öldü dersiniz ama onlar diridirler. Siz bilemezsiniz. Allah katında, Rableri katında onlar rızıklandırırlar, rızıklandırılırlar buyurulur. Evet kıymetli dinleyiciler bugün yine taze taze bir soru ve cevap var ta ötelerden gelen soruda deniyor ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ya da üstadımız gibi büyüklerin fert planında bize darılıp küsmeleri söz konusu mudur? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın ya da Üstadımızın, Üstadımız gibi büyüklerin fert planında bize darılıp küsmeleri söz konusu, konusu mudur? Mâ vedda'aka rabbuke ve mâ kale Rabbim, Rabbin seni katiyen terk etmedi ve sana darılmadı. İlahi beyanı gibi Mâ vedda'aka nebiyyüke "Ne vadedek üstadınka? Yi vicdanımızda duymamız mümkün müdür?" diye bir soru var. Büyüğümüze böyle bir soru tevcih edilmiş. Cevaben şöyle deniliyor: Rivayetlere göre Peygamber Efendimize Aleyhissalatu Vesselam'a gelen vahiy bir müddet kesilmiş. Cebrail Aleyhisselam bu süre zarfında görünmemiş. Bunun üzerine müşriklerden bazıları Rabbi Muhammed'e küstü, onu terk etti iddiasında bulunmuşlardır. Allah Resulü'nü üzmek, güya onu yese düşürmek ve davasından vazgeçirmek için müşriklerin Rabbisi onu terk etti demelerine mukabil Cenabı Allah, Duha suresinde Ey Resulüm! Rabbin seni asla terk etmedi ve sana darılmadı da mealindeki ayeti indirmiştir. allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e aleyhi ekmelü teha'ya darılması ve onu terk etmesi vaki değildir. Ve bir süre vahiy gelmeyişi de asla öyle bir darılmadan kaynaklanmamıştır. allah Alem Efendimiz'in gönlünde vahye karşı daha derin heyecanlar uyarmak ve öteleri gözlemesi, semanın dilinin çözülmesini beklemesi mevzuundaki iştiyakını tetiklemek için bir inkıta olmuştur. Bir haylulet araya girip perde olma şeklindeki bu inkıta da onu geleceğe hazırlama gibi bizim bilemediğimiz başka hikmetler de vardır. Dolayısıyla bu meseleyi kendi düşünce tarzımız, kendi anlayışımız ve kendi ufkumuz itibariyle yorumlamaya kalkarsak o zat-ı kendi seviyemize indirmiş oluruz. Öyleyse onu Allah Resulü'nün şahsi mülahazası ve engin ufku itibariyle ele almak lazımdır. Evet, değişik rivayetlerde 3, 5, 9, hatta 40 günlük bir süre zarfında vahyin kesintiye uğradığından bahsedilmektedir. Fakat bu mevzuyu bir dargınlığın neticesiymiş gibi göstermek katiyen doğru değildir. Ayrıca vakidi ve kelbi gibi kimseler, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin kesilmesi karşısında duyduğu teessürden dolayı da bayırda gezdiğini ifade etseler, onun bazı davranışlarını kendilerince farklı değerlendirseler ve bazı modern yorumcular da onların düşüncelerini aynen günümüze taşıyarak yeniden seslendirseler bile ben bunların hiçbirine ihtimal vermiyorum. Onlara iştirak etmediğim gibi o türlü iddiaları Efendimiz'i hiç tanıyamamış olmalarına delil sayıyorum. Kendisine vahiy gelmeden önce, hayatında zerre kadar dengesizlik müşahede edilmeyen bir insanın, kendisine vahiy gelmeden evvel, yani Efendimizin peygamberlik gelmezden önceki hali, zaten numune-i misal bir haldi. Onun için Mekkeli ona Emin Muhammed, Muhammedül Emin diyorlardı. İşte kendisine vahiy gelmeden evvel, hayatında zerre kadar dengesizlik müşahede edilmeyen bir insanın semalarla irtibata geçtikten ve uluhiyet hakikatine o kadar aşina olduktan sonra öyle bir ruh haleti içine girmesi katiyen mümkün değildir. Evet, mutlaka o da bir beşerdi. Müktezai beşeriyet olarak bizde bulunan bazı şeyler ona da arız olurdu. Fakat onda asıl olarak meydana gelen şeylerin bizde yalnızca gölgelere hasıl olduğu gibi bizde asıl olarak bulunan şeylerin de onda sadece gölgesi bulunurdu. Allah Resulü'nün bakışları hep ulvi alemlerdeydi. Onun ötelere karşı tarifi imkansız bir iştiyakı vardı. Bazı insanların dünyaya bağlılığının ve dünyeviliklere tiryakiliğinin çok ötesinde ...o öteki alemlere bağlıydı. Ve bir ibadet taat tiryakisiydi. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile olacak hususları öğrenmek... ...ve Cebrail'le aleyhisselam bir kere daha sohbet-i cananda bulunmak için adeta can atıyordu. Nitekim bir gün ey Cibril bizi şimdiki mutat ziyaretinden daha çok ziyaret etmene engel nedir demiş... Ve onunla daha sık bir araya gelme isteğinin ifade buyurmuştu. Cibril'i Emin'de, biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Meryem suresi 64. ayetin mealindeki bu ifadeyle ona cevap vermişti. İşte kısa bir süreliğine de olsa vahyin kesilmesini, ötelere müteveccih ve vahiy tiryakisi bir insanın Duygu, düşünce ve iştiyak enginliği açısından değerlendirmek gerekir. Allah Resulü kendi ufku itibariyle onu önemli bir inkıta sayabilir. Bir haylulet vaki olmuş gibi algılayabilir. Yani ötelerle kendisi arasına bir perde konulduğunu ve adeta bir husuf perdelenme, ay tutulması yaşadığını düşünerek ciddi bir heyecan içine girebilir fakat kısa süreli böyle bir kesinti belki de onun iştiyakını arttırmaya matuftur ve bir rahmettir geçici bir kaps tattırmak suretiyle Allah Celle Celaluhu her zaman bast halinde yaşayan Habibinin teyakkuzunu tetiklemeyi ve teveccühünü güçlendirmeyi murat buyurmuştur nitekim Kur'an-ı Kerim Rabbinin yüce adını zikret, fanilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız ona yönel. Müzemil suresi 8. ayetin mealinde böyle bir teyakkuz ve teveccühe davet etmektedir. Evet bir süreliğine vahyin kesilmesi adeta daha derin bir yöneliş çağrısıdır. Fakat katiyen bir küskünlük ve dargınlığın neticesi değildir. Bunun en önemli delili de Duha suresinin tamamı ve bilhassa Ey Resulüm Rabbin seni asla terk etmedi ve sana darılmadı da Duha suresi 3. ayetin mealidir. Bu ayetler Allah Resulü için birer müjdedir. Bulunduğu her halin önüne nazaran Sonunun mesela nübüvvetinin başlangıcına nazaran sonrasının dünyaya nazaran ahiretinin daha hayırlı olacağını, Efendimizin daimi bir yükselişte bulunacağını, dünyada ilahi feyizlerle ve tebliğ vazifesinde muvaffakiyette, muvaffakiyetle ahirette ise şefaati uzma ve makamı mahmudla mükafatlandırılacağını haber veren, ve onun mutlaka razı edileceğini bildiren bir müjdedir. Selefi salihinden bazıları, Kur'an'da en ümit verici ayet budur. Zira kendisine ümmet olma, şuur ve şerefini taşıyan kimseler, kurtulmadıkça, Efendimizin razı olması düşünülemez demişlerdir. Evet, diğer taraftan, Rabbin seni asla terk etmedi, ve sana darılmadı da, ifadesini, ...mukabele olarak değerlendirmek lazım. Mesela... ...Arapçadan Türkçe'ye çevirirken kabaca... ...kim Allah'a tevbe ederse... ...Allah da ona tevbe eder şeklinde... ...dile getirilen hakikat... ...aslında... ...bir insan günahından tevbe eder... ...ve bir kere daha... ...kulluk şuuru içinde Cenab-ı Hakk'a yönelirse... ...Allah... ...o kulun tevbesini karşılıksız bırakmaz ve ona rahmetinin genişliğiyle mağfiretinin enginliğiyle muamelede bulunur demektir. Belagat ilminde aralarında tezat ve tekabül bulunan şeyleri bir ibarede bulundurmaya ve aynı kelimeyi birbirine mukabil iki ayrı manada beraberce zikretmeye mukabele denmektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin demek hüner kesret etba ile değildir. Belki hüner rızayı ilahiyi kazanmakladır. Sen neci oluyorsun ki böyle hırsla herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiyeye karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma şeklindeki ifadelerinde geçen vazife kelimesi de böyle bir mukabele düşüncesiyle kullanılmıştır. Yoksa haşa Allah için vazife ve sorumluluk söz konusu olamaz. O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. Enbiya suresi 23. ayetin mealinde de bu hakikat ifade edilmektedir. Demek ki Bediüzzaman'ın bu sözlerindeki vazife kelimesi de belagat ilmindeki mukabeleye misaldir. İşte "Ma vada'aka rabbuka ve ma qala" ifadesini de mukabele açısından değerlendirmek icap eder. Yani sizin birbirinizi terk etmeniz, birbirinize küsüp darılmanız kendi aç zaf, fakr ve hiçliğiniz içinde ne ifade ediyorsa Birine küsüp darılınca siz ne yapıyorsanız Hazreti Zat-ı Zülcelal de Kendi münezzehiyet Mukaddesiyet Ve mübecelliyeti zaviyesinden Öyle bir mukabelede bulunur Küsme ve darılma gibi kelimeler Zat-ı Uluhiyete nispet edilince O kelimelerin lazımı Cenab-ı Allah'ın Münezzehiyeti içinde anlaşılmalıdır Yoksa bu sözler insanların küsüp darılmaları cinsinden beşeri bir manaya hatırlatmamalıdır. Öyleyse ayet-i kerime Allah seni hiçbir zaman kimsesiz diye terk etmedi ve yalnız bırakmadı anlamına gelmektedir. Çoğumuz itibariyle biz de bu ayeti her okuyuşumuzda aynı manayı kendi adımıza duymaya çalışır ve sanki Rabbimiz bize hitap ediyormuş gibi bir hisse kapılırız. Aslında bu hitap evvelen ve bizzat hakiki ve kamil manasıyla Peygamber Efendimiz'e mahsus olsa bile saniyen ve izafi olarak zilli keyfiyetiyle ve izdüşüme itibariyle onun yolunda olan insanlara da bakmaktadır. Öyle inanıyorum ki Allahu Teala bir adımla dahi olsa kendisine yaklaşanı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Çünkü o erham Rahim'indir, yegane merhametlidir, çok Rahim'dir, çok merhametlidir denince herkesten önce o akla gelir. Cenab-ı Hak Duha suresinde ayrıca elbette Rabbim sana ileride çok ihsanda bulunacak, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın buyurmaktadır. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette onun rızası ümmetinin hepsinin cennete girmesindendir. Girmesindedir denilmektedir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette onun rızası ümmetinin hepsinin cennete girmesindedir denilmektedir. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetine karşı duyduğu büyük şefkatle bunu gerektirmektedir. İnsanlık tarihinde onun kadar ümmetine düşkün bir başkasını göstermek mümkün değildir. Bu hakikati ifade sadedinde Kur'an-ı Kerim'de size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona çok ağır gelir. Biliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Irak'ta katledilen, Filistin'de katledilen, Afganistan, Çeçenistan, Bosna, Güneydoğu'da ümmetinin katledilmesi ona ne kadar ağır geliyor biliyor musunuz? Kalbi sizin için titrer onun. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayetin meali. İşte anlatılan rahmet peygamberinin Aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı alakası fevkalade ve hat safadadır. Bundan dolayı Peygamber Efendimizin ümmetine küsüp darılacağına hiç ihtimal vermiyorum. Onun genel tabiatının ve yüksek karakterinin küsüp darılmaya müsait olmadığına inanıyorum. Evet.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 İbrahim Suresi 36. ayetin mealindeki ile Hz. İsa Aleyhisselam'ın duası olan Ya Rabbi eğer onları cezalandırırsan şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları affedersen aziz-i hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin mealinde Maide Suresinin 118. ayetinin mealindeki ayet tekrar tekrar okumuş ellerini kaldırıp Allah'ım ümmetimi mağfiret et ümmetimi mağfiret et diye yalvarmış ve ağlamıştı bunun üzerine Allahu Teala hazretleri ey Cebrail Muhammed'e git ve ona de ki biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz ve asla kederlendirmeyeceğiz buyurmuştu bu da bizler için güzel bir müjde. Güzel bir ümit meşalesi, ümit kaynağı. Bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu "Ey Cebrail" diyor efendimize hitap için ulaştırılmak için "Muhammed'e git sallallahu aleyhi ve selleme, ve ona de ki biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz ve asla kederlendirmeyeceğiz." buyurmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde haşrin dehşetini anlatırken de o gün ümmetimden bazıları sol taraflarından yakalanmış olarak getirilir. Ben, ya Rabbi bunlar da benim asabım, bunlar da benim ümmetimden derim. Cenab-ı Hak bana hitaben ya Muhammed bilmiyorsun onlar senden sonra neler işlediler der.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 aziz ve Hakim ancak sensin, Maide suresi 117 ve 118. ayetin mealinde buyurarak, ötede de ümmetini düşünüp onları kurtarmak için çırpınacağını söylemişti. İşte böyle bir zatın ümmetine küsmesi ve darılması söz konusu olamaz. Onun kendi hakları açısından hiç kimseye küsüp darılmayacağından emin, emin olabilirsiniz. Fakat Allah Resulüne karşı yapılan Bazı hatalar ve cinayetler Vardır ki Doğrudan doğruya ona karşı yapılmış olsa da Belki umumun Hukukuna bir tecavüz Ya da hukukullah Adına bir saygısızlık sayılır Dolayısıyla Efendimiz'e karşı Saygım çerçevesinde Herhangi bir şeyin ona açtığını Söylemek istemesen de ki elfazdan yani lafızların darlığı ve ifade eksikliğinden dolayı mecbur kalarak demeliyim ki, o türlü meselelerde affetmek ve bağışlamak onu da aşar. Siz kalkıp deseniz ki, ben şu kötülük yapanı da bağışladım, bu kötülük yapanı da affettim. Fakat yapılan o kötülükler içinde Kur'an'a hakaret yeri alıyorsa, Efendimiz'e saygısızlık bulunuyorsa, dine, diyanete karşı bir tecavüz söz konusu ise, bir asırdan beri insanlığın hayırına ortaya konan bir hizmet çizgisine ve o eşiğe baş koyan insanların sayine ihanet varsa, bunlar öyle büyük cinayetlerdir ki, bu konuda affetme ve bağışlama hakkı hiç kimseye verilmemiştir. O cinayetleri işleyenler, Kabe'yi tavaf etmiş, ve beş vakit namazlarını aksatmamış olsalar bile yaptıkları kötülüklerin hesabını ötede mutlaka verecek ve cezalarını çekeceklerdir. Hatta siz onları affedip her gün dualarınızda yad etseniz de onlar bu hesaptan ve cezadan kurtulamayacaklardır. Ümmeti Muhammed'e ihanet, Hazreti Üstad'ın davasına ihanet Bugün dünyanın dört bir yanına yayılan hizmete, imaniye ve Kur'an'a ihanet affedilir türden değildir. Adeti ilahiyye açısından Allah affetmez o tür kötülükleri. Adeti ilahiyeye inkiyat ve saygı zaviyesinden de Hazreti Muhammed aleyhi ekmeli tehaya sahip çıkmaz o kötülükleri işleyenlere. Bu açıdan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine darılmaz. Fakat Allah'a ve adeti ilahiyeye saygı ve edebinin gereği onun da ses ve soruklarını tutup temkin içinde bir tavır alması gereken yerler vardır. Öyleyse onun bize küsmemesi, darılmaması, kırılmaması ve bizi terk etmemesini istiyorsak riayet etmemiz gerekli olan hususlarda özellikle de amme hakkı diyeceğimiz ve içinde Allah hakkı da bulunan meselelerde çok hassas olmamız, çok titiz davranmamız gerekmektedir. Ona ümmet olma nisbetimizi koruduğumuz sürece o bize küsmeyecek ve bizi diye terk etmeyecektir. Evet, bu hususla alakalı bir hadiseyi hatırlamakta da fayda mülahaza ediyorum demiş, yeni Müslüman olmuş birisi, Efendimiz'in yanına gelerek ondan yardım talep ediyor. Allah Resulü adama bazı şeyler vermesine rağmen adam hoşnutsuzluk ishal edip edep sınırlarını zorlayınca sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyor ve saygısızlığını cezalandırmak istiyorlar. Fakat Peygamber Efendimiz onlara mani oluyor ve başka şeyler de verip o adamı memnun ediyor. Sonra da asabına dönüp şöyle buyuruyor. Benimle bu köylünün durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar devenin peşinde koşmuş. Hep beraber onu yakalamaya çalışmışlardır ama deve kalabalıktan daha çok ürkmüştür. Sonunda deve sahibi devemi benimle baş başa bırakın diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yakala yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna zimamı vuruvermiştir. Eğer siz de o adamı bana bırakmasaydınız onu ateşe atmış olurdunuz. Benimle ümmetimin arasına girmeyin. Ashabımı bana bırakın buyurmuştur. Bu hadisede görüleceği üzere bu hadisede de görüleceği üzere rahmet peygamberi kendisinden kaçanlara bile fevkalade bir şefkat bir mülayemet ve bir merhametle yaklaşıyor ve gönlünü herkese açık tutuyordu. Bugün de siz ona olan nispetinizi korursanız Allah Resulü o nispeti kendi eliyle koparmayacaktır. Fakat nispeti siz koparırsanız bu defa o da kopan o halkayı bağlayamaz. Çünkü bu ilahi bir kanundur. Allah Celle Celaluhu evfi evfu bi Ahdi Ufi bi ah Siz bana verdiğiniz sözünüzde durun. Ben de ahdimi yerine getireyim. Bakara suresi 40. ayette buyurmaktadır. Evet. Adımını sen at. Ben onu karşılıksız bırakmam. Sen hidayet üzere ol. Ben seni o yolda kimsesiz diye terk etmem demektedir. Şayet bu bir yönüyle Janzaks Russo'nun İhtimaî mukavele usulüyle ifade edeceğimiz bir anlaşma, ilahi bir kural ve bir disiplin ise bize o mukavelenin şartlarına riayet etmek düşer. Biz bize düşen yanıyla o mukaveleyi bozmazsak Allahu Teala onu katiyen nakz etmez. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem o anlaşmayı asla bozmaz. Evet. Kıymetli dinleyiciler Cenab-ı Hak o mukaveleyi bozacak, o anlaşmaya zarar getirecek, leke getirecek, halel getirecek her türlü hal ve hareketten, her türlü duygu ve düşünceden cümlemizi ve cümle Ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Rabbim kendi rızasından, kendi rızası istikametinden bizi ayırmasın. O rıza istikametinden Ayırılacak, bizi ayırmaya sebep olacak, her türlü hal ve hareketten, duygu ve düşünceden, her türlü günahlardan, haramlardan da bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Sohbetin birinci bölümüne burada sona erdirirken, kısa bir aradan sonra inşallah ikinci bölümde yine sizlerle beraber olacağız. Kıymetli Gül Efend dinleyicilere yine sohbetimizin birinci bölümünde ifade edilen sorunun cevabının devamında da şöyle deniliyor aynı hususu bir manada Hazreti Üstad için de düşünebilirsiniz milletimizin imanını selamette görürsem Cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım diyen bir insanın değil talebelerine, dostlarına ve arkadaşlarına en uzak kimselere bile küsüp darılması mümkün değildir. Biraderi Abdülmecit Efendi ve yeğeni Abdurrahman Abinin ayrılığından dolayı dile getirdiği duygularına bakılınca açıkça görülür ki, o çizgide dostlarıyla beraber yürüme arzusu vardır içinde. Hem çok ciddi bir arzu, öldüresiye bir iştihak, bir tutku ve bir triyakilikle bağlanmıştır yol arkadaşlarına. Aman tanışıp kader birliği ettiğimiz hiç kimse uzaklaşıp gitmesin der, büyük bir heyecanla, ...ve o mevzuda çırpınır adeta. Uzaklaşıp giden birkaç insanın... ...hicran ve hasretini çok derinden yaşamıştır. Hatta... ...talebelerinden bazılarının... ...küçük içtihat farklılıklarından dolayı... ...birbirlerine küsecek gibi olmaları karşısında... ...yalvarırcasına... ...başını onların ayaklarının altına koyarcasına sızlanmış... ...inlemiş... ''Tir tir titremiş ve kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı ve ruh darlığından veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan ya da şuursuzluktan dolayı ''Arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözlerle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. ''Ben o fena sözleri kendime alıyorum.'' damarınıza dokunmasın bin haysiyetim olsa kardeşlerimin ma muhabbete ve samimiyete feda ederim demiştir. Evet, şefkati bu enginlikte olan ve daire-i kutsiyesine giren herkese bu ölçüde sahip çıkan bir insanın talebelerine, dostlarına ve o daire içine girdiğine inandığı kimselere küsmesi darılması ve onları terk etmesi söz konusu değildir. O yaşadığı asırda mukaddes bir çığlık olmuş. 13. asrın minaresinin başına çıkmış. Sureten medeni, sireten çok geri, dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olan kimseleri bile imana, Kur'an'a ve camiye davet etmiştir. O sesini herkese duyurabilme ve mesajıyla herkesi tanıştırabilme sevdalısı bir müezzindir. Müezzini kebirdir. Herkesi çağırmış, millet camiyi doldurmuş ama bazıları namaz kılmadan veya namazı yarıda keserek camiyi terk etmiş. Kulluk namazını yarıda bırakarak geriye dönüp gitmişler. Üstad ise onlar için de ağlamış. Ve tekrar o daireye dönmeleri adına inlemiştir. Öyle bir insanın kimseye darılması ve küsmesi mümkün olamaz. Onun işi vazifesi ve misyonu davettir, çağrıdır. İnsanları mübarek bir gaye etrafında toplamadır. Cennete girmekle hissedeceği zevkten daha fazla haz duyar kazandığı her insanla, Uzaklaşıp yolunu yitiren insanlardan dolayı da cehenneme girmiş gibi azap çeker. Bu meselede şahsi hesap peşine hiç düşmez. Kendisine içkence ve eziyet edenlere hesap sormayı asla düşünmez. Şu sözler küsmeyen, darılmayan, gönül koymayan, misliyle mukabeleyi hiç hatırına getirmeyen, herkesi bağışlayan ve sadece... Davasını düşünen bir mefküre kahramanına ne kadar da çok yakışır. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip kurtarırlarsa, sonra beni idamla mahkumetseler bile, şahit olunuz. Ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, ayırt etmeyerek, hiçbir tarafkirliğe girmeyerek hizmet-i imaniyeyi yapmaya mükellefiz. Evet, Hz. Bediüzzaman gibi dava adamlarının da insanlara küsmesi ve darılması söz konusu olamaz. Fakat şayet bir insan sırtını dönüyor ona ve davasına ihanet ediyor, dine, diyanete söven kefereyle işbirliği yapıyor ve Kur'an hizmetini yıkmaya çalışıyorsa, bu öyle büyük bir cinayettir ki, o cinayeti işleyene karşı affedici olma ve ona şefaat etme zamanın da elinden gelmez. Mevzuyla alakalı son bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Şeytanın Önemli hilelerinden biri de insana hatalarını kabul ettirmemesi, onu hata ve kusurlarına mazeret aramaya itmesi ve yaptığı yanlışları iştihadi bir kısım görüş farklılıklarının neticesiymiş gibi göstermek suretiyle meseleye bir mazeret bulma yoluna sevk etmesidir. Eğer bir insan yaptığı hataların kendi hatası olduğunu kabul etmiyor onlara dışarıdan sebepler arıyor, şundan dolayı yaptım, bundan dolayı yaptım diyerek, mazeretler arkasına sığınmaya çalışıyorsa, o hiçbir zaman hatalarını telafi edemez. Günahtan uzaklaşma ve ukubet endişesiyle, hakka sığınma kurnası olan, tevbe ile temizlenemez. Makam ve derecatı muhafaza arzusuyla, onda fani olma manasına gelen inabe kapısına katiyen yönelemez. Ondan başka her şeye kapanma da diyebileceğimiz evbe serasına asla giremez. İşlediği kabahat küfür çerçevesinde ise küfür karanlığındaki karalığı devam eder. Suçu bir dalalet çerçevesinde ise yolunu yitirmişliği sürer gider. Büyük bir günah işlemişse o kebire arkasına Başka büyük günahları da katar ve o insanı sonunda küfür bataklığına kadar iter. Dolayısıyla bir kabahate mazeret aramak daha büyük bir kabahattır. Dolayısıyla bir kabahate mazeret aramak, bir suça mazeret aramak daha büyük bir kabahat, daha büyük bir suçtur. Hata bir hatadır o haliyle kalsa ve telafi yolları aransa basit bir hata sayılır. Fakat o hataya bahaneler ileri sürmek ve başkaların nezdinde onu mazur göstermeye çalışmak mürekkep ve katlanmış bir hatadır. Hatayı hata olarak görmeme, onu bir kabahat kabul etmeme ve onun bir suç olduğuna inanmamaya gelince o da mükab bir hatadır. Bana şunu ettiler, şöyle yaptılar, beni anlamadılar türünden sözler şeytanın ve nefsin hırıltılarından başka bir şey değildir. Allah Resulü'nün, Allah Resulü'nden kopup giden kim olursa olsun. Evet, burayı bir daha ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nden kopup giden kim olursa olsun onun mazeret adına bir şey söylemeye hakkı yoktur. Ne sebeple olursa olsun iman ve Kur'an yolundan sapan bir kimsenin bahaneleri geçersizdir. Düşmanca tavırlara girenlerin bunlar dünyanın dört bir yanına pantürkizmi, panislamizmi götürüyorlar. Ayrıca bunlar hiç kimsenin kontrolünde de değiller. Bağımsız hareket ediyorlar. Öyleyse endişe duymak lazım diyerek insaflı insanların da bunlar milli ve manevi değerlerimizin temsilciliğini yapıyorlar. Dünyanın her yerinde bizim eşsiz kültür mirasımızı tanıtıyorlar. Öyleyse hiç olmazsa kalben destek vermeliyiz şeklinde duygularını seslendirerek hakkaniyetine şehadet ettikleri bir gönüllüler hareketine karşı yıkıcı ve tahrip edici davranışlarında bulunan kimsenin kıymetimi bilemediler, sözlerimi dinlemediler. Yüksek fikirlerinden istifade etmediler türünden sözleri de sadece nefsin mırmırları ve şeytanın hırıltılarıdır. Ama bunlar katiyen işlenen büyük hatayı mazur kılamaz. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi esnasında Kim Beytullah'a girerse korkudan emin olur. Bakara suresi 97. ayetin mealini hatırlatarak Mescid-i Haram Haram'da bulunanlara Ebu Sufyan'ın evine sığınanlara ve evlerinden çıkmayanlara dokunulmamasını emir buyurmuşlardır. Mekke'ye girip başındaki miğferini çıkardığı sırada bir adam gelerek İbni Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılmış vaziyette yakalandı. Affedelim mi deyince o Şefkat Peygamberi ''Onu öldürün'' emrini vermişti. Karıncanın canına kıyamayan, akreplerin ve yılanların hayat hakkını dahi gözeten, öyle merhametli bir peygamber, nasıl olmuştu da İbni Hatal'ın ölüm fermanını vermişti. İbni Hatal, peygamberimizin huzurunda bulunmuş. Onun efşan beyanlarını dinlemiş, huzurunun insibağını belli ölçüde tatmış ve fakat cahiliye hislerinden geriye kalan bir şeyden dolayı rencide olmuş ve biraz uzaklaşmıştı nur halkasından. Başlangıçtaki o hatasını pek küçük bir iniraf gibi görmüştü. Oysa merkezdeki çok küçük bir açı muhit hattında kapanamaz bir boşluğa dönüşmüş ve farkına varamadan o kadar uzaklaşmıştı ki Allah Resulü'nün kanlarını heder kıldığı birkaç kişiden biri de o olmuştu. Çünkü duymuş, gelmiş, tatmış, harem odasına kadar girmiş ve sonra da haremgâhı nebeviyi telbis etmiş adeta oraya bevletmişti. Onun efendimize ve dine karşı tavrı ihanetti. Böyle bir insan affedilemez. Sadece kapının dışına konmak suretiyle cezalandırılmış sayılamazdı artık o salona alınmamalı, koridora girdirilmemeli, hatta o saadet dairesine de yaklaştırılmamalı, yedi sokak öteye itilmeliydi. Evet, Efendimiz gibi bir şefkat abidesi daha gelmemişti dünyaya. O kendi hakkıyla alakalı her hususu affederdi. Fakat İbni Hatal'ın günahı hem küfür, hem şirk, hem ihanet, hem de bütün Müslümanların hakkına tecavüzdü. Zaten Peygamber Efendimizin o kararı da haşa kendi nefsi için ve kendi ihtihadıyla verdiği bir karar değil, vahiy kaynaklı bir hükümdü. Yanlış anlaşılmaması ve su istimali açık kapı bırakılmaması için istidradi olarak belirtmeliyim ki bugün şahıslar hiç kimsenin ölümüne karar veremez. Ve günahı ne olursa olsun kimseyi idama mahkum edemez. O bazı ülkeler itibarıyla devletin yetkili kurumlarına ait bir iştir. Efendimizin konumu ve onun yaşadığı devir bugünle ve başka insanlarla kıyaslanamaz. Hasılı Rabbin seni katiyen terk etmedi ve sana darılmadı hitabı hakiki manasıyla Peygamber Efendimiz'e mahsus olsa bile... Zilli keyfiyetiyle onun yorunda olan insanlar için de geçerlidir. Allahu Teala bir adımla dahi olsa kendisine yaklaşanı hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi Peygamber Efendimiz de kendisine efendim diyenlere daima ümmetim cevabı verecek ve sahip çıkacaktır. Üstad hazretleri gibi hak dostları kendi hizmet dairelerinde olan insanlara hiç darılmayacak ve asla küsmeyeceklerdir. Fakat unutulmamalıdır ki Kur'an'a ihanet affedilemez. Resulullah'ın davasına hıyanet bağışlanamaz. Binlerce insanın sayu gayretleriyle ortaya konan bir hareket hakkındaki hainlik mazeret olarak ne denirse densin mazur görülemez. Siz ve biz o büyük cinayetleri işleyenler hakkında Allah'ım onları affet diye duada da bulunamayız. Onlar hakkında af dileme Allah'a, Efendimiz'e ve dine karşı saygısızlıktır, günahtır. Onlar için söyleyebileceğimiz tek söz Allah hidayet eylesin cümlesidir. Bu hususta her insan kendi gönlünden fetva istemeli ve vicdanının hükmüne kulak vermelidir. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam ''Müftüler fetva verse de sen kalbine sor.'' buyurmuşlardır. Bu konuda bin tane müftü size rahatlatıcı bazı sözler söylese de siz kendi vicdanınıza bakıp onun hükmünü esas saymalısınız. Nerede duruyorsunuz? Durduğunuz yerin hakkını veriyor musunuz? Verdiğiniz söze vefalı ve yaptığınız mukaveleye sadık mısınız? Vaatlerinizi yerine getirmeye amade bulunuyor musunuz? İşte bütün bu soruların cevabı vicdanınızda saklıdır. Terk edilip edilmediğiniz, size küsülüp küsülmediği hususu da, onun vereceği cevaplarla netlik kazanacaktır. Öyleyse, kendi vicdanınıza, hali hazırdaki tavır, davranış ve faaliyetlerinize bakın. Çünkü Allah'la münasebetinizin seviyesini, insanlığın iftihar tablosuyla alakanızın derinliğini Hazreti Bediüzzaman gibi dava adamlarıyla olan bağınızın kuvvetini iman ve Kur'an hizmetine karşı vefa ve sadakatinizin derecesini belirleyecek olan merci sizin kendi vicdanınızdır. Evet. Fıtrat yalan söylemez. Vicdan yalan söylemez. Siz vicdanınıza danıştığınız zaman vicdanınız size hak ve hakikati olduğu gibi söyleyecektir demiş ve programımı sohbetin mevzusuyla alakalı yine büyüğümüzün bir şiiriyle bitirmek istiyorum. İnşallah Rabbim bu şiir vasıtasıyla ifadelerimizi kabul buyursun. Beni yalnız bırakma diye bir Şiir kıymetli dinleyiciler. Gönlüm gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğru ruhuma beni hasretle yakma. Hak aşkına kulun yalnız bırakma. Ben bir kapı kulu sen de sultansın.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 Doğruhuma beni hasretle yakma Hak aşkına kulun yalnız bırakma Bir yüzü karayım pek çok vebalim Düşe kalka kalmadı hiç mecalim Bilmem ki ötede ne olur halim Doğruhuma beni hasretle yakma Hak aşkına kulun yalnız bırakma Bir zaman mevsimler bütün bahardı korkarım o günler bir bir karardı merhamet yollarım bir sarpa sardı doğruhuma beni hasretle yakma dost aşkına kulun yalnız bırakma demiş evet kıymetli dinleyiciler bir sabahın bereketi programını da burada noktalıyoruz bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ve dualarınızın da Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesi ümidi ve niyazıyla hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.